Rize Haber 53 R Köşe Yazısı Lütfen dikkat! İslam'ı yok etmek, Müslümanları birbirine düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Rabbimizin şeytana verdiği mühleti, şeytana bile gerek kalmadan kullanan yığınla insan var çevremizde ve dünyada. Müslümanların yaratıcısıyla bağlarının kopması için uğraştılar önce. Sahte ilahiyat fakülteleri kurarak orada İslam'ı baltalamak için profesörler, İmamlar yetiştirdiler ve İslam ülkelerine gönderdiler. Gençlerimizin beyinlerini bazen sosyal medyayla bazen de dizilerle, filmlerle, sinemalarla yıkadılar. Sorgulayan bir gençlik istiyoruz dediler ama nedense gençler sadece İslam'ı ve Müslümanları sorgular oldu. Hayvanları ve hayvan sevgisini o kadar abarttılar ve büyüttüler ki binlerce insanın acımasızca katledilmesi, sokakta yaşayan bir köpeğin aç kalmasından daha önemsiz oldu. Kendi değerlerine sırtını dönen, alay eden bir gençlik var artık. Bu durum hedeflerinin yavaş yavaş gerçekleştiğini gösteriyor. Beyinleri boşaltılmış, maddiyattan başka bir düşüncesi olmayan, bütün amacı daha çok kazanmak ve daha lüks içinde, hiçbir sınırlamaya tabi olmadan her şeyi yaşamak, Asıl hedefinden oldukça uzaklaşmış, uzaklaştırılmış, boşlukta kalan gençlerin, insanların beyinlerine yeni şeyler yüklemek gerekiyordu, İşte şimdi onları yapıyorlar. Aşağıda okuyacağınız yazı bunun sadece küçük bir örneğidir. Lütfen çevremize yayalım, mümkün olduğunca bu konuda uyanık olalım ve bilinç oluşmasını sağlayalım. Asıl tehlikenin, gerçek tehlikenin ne olduğunun farkına varalım. Abla, ben Hacettepe Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ve üniversiteye çok yakın bir konumda oturuyorum. Bu bölgede özellikle son dönemde misyonerlik faaliyetleri bir hayli arttı. Misyoner sayısı en az iki katına çıkmış durumda. Daha önce de bu insanlara zaman zaman şahit oluyordum. Fakat hiç kimse yanıma yanaşıp bana herhangi bir teklifte bulunmamıştı. Fakat dün akşam okul çıkışı berbere gittim. Berberin önünde dikilirken bir bayan bir erkek yanıma yanaştı omuzlarında çantaları vardı. Selam verdiler. Bayan olan çantasının içinden bir tane broşür çıkartıp bana uzattı. Ardından benimle konuşmaya başladılar. İsrail vatandaşı olduklarını fakat Ukrayna'da yaşadıklarını söylediler. Beni Yahuda Şahitleri grubuna davet ettiler. Eğer onlara tabi olursam bana hem okul bitene kadar hem de okul bittikten sonra maddi manevi çok büyük destek vereceklerini İstediğim yerde işe yerleştireceklerini. Hayatım boyunca ellerinin üzerinde olacağını söylediler. Ben de onlara böyle bir iyiliği hak etmek için benim onlar için ne yapmam gerektiğini sorunca. Şimdilik bize tabi olduğunuzu teyit edin yeter ilerleyen dönemde ne yapmanız gerektiğini size bildirirler, dediler. Kabul etmediğimi söyleyince bana broşürü bıraktılar. Eğer gelmek istersen orada internet adresi yazıyor. Oradan müracaat edersin. Seni büyük ustalarla falan tanıştırırız. İstersen İncil ve Tevrat gönderiliriz, kitap desteğinde bulunuruz. Maddi olarak yardıma ihtiyacın olursa da bize ulaş dediler ve yanımdan uzaklaştılar. Eve dönünce telefonla durumu İstanbul'da üniversite okuyan kuzenimle paslaştım. Bizim üniversitenin etrafı da içi de aynı durumda dedi. Ablacım, ben muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Bu yüzden bu insanların söylediği şeyler, yaptıkları teklifler beni çok etkilemedi. Çünkü beni nasıl bir tuzağa çekmek istediklerinin farkındayım fakat üniversitede okuyup bu tekliflerden etkilenebilecek çok fazla arkadaşım var. Senin sayfan kalabalık lütfen sayfandaki aileleri bu konu hakkında uyarır mısın? Elleri çocuklarının üzerinde olsun. Çocuklarındaki değişimi iyi takip etsinler. Bir de emniyet güçlerimiz okul çevrelerini... Öğrencilerin ikamet ettiği bölgeleri ve çevrelerdeki kaferleri kontrol altına alsın. Baş öğretmen Hatice Kestioğlu